Dilek sütunu yapının kuzey-batı yönünde terleyen sütun ya da dilek sütunu olarak adlandırılan bronz levhalar ile kaplı, ortası oyulmuş bir sütun yer almaktadır. Bazı kaynaklarda bu sütunun zaman içerisinde halk arasında kutsallık kazandığı belirtilmektedir. Doğu Roma döneminde insanların iyileşmesine yardımcı olduğu konusunda rivayetler oluşmuş, efsaneye göre yapının içerisinde şiddetli bir baş ağrısıyla dolaşan İmparator Ustimianos, başını bu sütuna yaslamış ve bir müddet sonra baş ağrısının geçtiğini fark etmiştir. Bu olayın halk arasında duyulması üzerine sütünün şifa özelliğinin olduğu söylemcesi yayılmıştır. Bu nedenle insanlar, parmaklarını sütundaki bu oyuğa sokup, ıslınan parmaklarını, hastalığı hissettikleri yerin üzerine sürdüklerinde iyileşeceklerine inanmışlardır. Başka bir efsanede ise bu ıslaklığın Meryem'in gözyaşları olduğu söylenmektedir. Osmanlı döneminde, Ayasofya camiye çevrildiğinde Fatih Sultan Mehmet ve Mahiyet'i, hocası Akşemseddin İmamet'inde ilk cuma namazını kılmak için secdeye varmış. Ancak, yapının yönü kabeye dönük olmadığı için namaza bir türlü başlayamamışlardır. Tam o sırada Hızır Aleyhisselam'ın geldiği ve bu sütünden güç alarak yapının yönünü kabeye çevirmeye çalıştığı fakat halktan biri tarafından görülmesi üzerine, caminin yönünü çeviremeden kaybolmak zorunda kaldığı söylenir. Günümüzde ise, İnsanlar sütündeki bu oyuğa soktukları baş parmaklarının saat yönünde tam bir tur döndürerek dilek tutmaktadırlar.